O şeceri-i memnivadan Allah'a minetinden için zelle sader olduğu Adem Peygamberdir. Faili kendisi değil. Faili haktır ama zahirde Adem peygamberi icra etmiş. Bize büyük ibadet göstermiştir. Adem peygamber işin farkına varmış. Suçu Allah'a yüklememiş. Kendi nebzine yüklememiş. Rabbena zalimle ademiştir. Senden evin günahı sudur vakitte Allah'a yükleme günahı. Kendi edepsizliğine yükleme. Ben sarhoşum Allah'tan diyor. Terbiyesiz herif. Senin terbiyesizliğinden o. Rabbine en zalemna diyeceksin, nefsine ekleyeceksin. Hayır olduğu vakitte haktan bileceksin. Hayır nefsinden biliyorsun, şerrallah'tan biliyorsun. Olmaz öyle şey. Şeytandan bir bir hakkın yok. Nefsinden bir. Büyük velilerden birine gelmişler, müritleri demişler ki şeytan bizim imanımızı alıyor. Hz. demiş ki şeytanı çağırmış, bizim müritlerin imanını alıyormuş. Haşa demiş şeytan, bende o kudret yoktur. Onlar imanlarını atarlar, biz onların attıkları imanı alırız demiş. Yine bir veliullahın huzurunda niye bu cinayeti demiş? Ben yapmadım demiş. Ya veli şeytan bana yaptırdı demiş. Der demiş o veli ona şu cevabı vermiş. Adem peygambere secde etmeyen şeytan sana pezelekye olacak demiş. Terbiye tarif demiş.